791. konu, Hazreti Peygamber'in Allah'a güvenmesi, tevekkülü, Cabir, R. A. şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'le birlikte Necid gazvesine çıkmıştık, dönüşte Hazreti Peygamber bir öyle sıcağının, ağaçları çok olan bir vadide dinlenerek geçirilmesine karar verdiler, böylece herkes ağaçların gölgesine dağıldılar, kendisi de bir ağacın gölgesine çekildiler ve kılıçlarını da ağaca astılar. Henüz uykuya dalmıştık ki Hazreti Peygamber'in sesiyle uyandık, bizleri yanına çağırıyordu, hemen koştuk, oraya vardığımızda Hazreti Peygamber yanında bir göçebe Araplı oturuyordu, Hazreti Peygamber bizlere şunu anlattılar, ben uyurken şu kişi gelip kılıcımı kınından çekmiş, uyandığımda onu kılıcım elinde başucumda dikilirken gördüm, bana, söyle bakalım, şu anda seni benim elimden kim kurtarabilir, dedi, ben Allah kurtarabilir diye karşılık verdim. O seni elimden kim kurtarabilir diye sorusunu tekrarladı. Ben de birincisinde olduğu gibi Allah kurtarabilir dedim. Bunun üzerine o kılıcı kınına sokarak yanıma oturdu. Hazreti Peygamber kendisini öldürmek istemiş olan bu kişiye hiçbir ceza vermedi. Hazreti Peygamber Necid'in Nah denilen mevkiinde Gatafan ve Muharib kabileleriyle savaştı. Bir ara Müslümanların bir gaflet anından yararlanan Gavres bin Haris isimli bir kişi elinde kılıcı olduğu halde gelip Hazreti Peygamber'in tepesine dikildi ve ''Seni benim elimden kim kurtarabilir?'' diye haykırdı. Hazreti Peygamber ''Allah kurtarabilir'' dediler. Bunun üzerine adamın kılıcı birdenbire elinden düştü. Hazreti Peygamber bu düşen kılıcı alarak ona ''Peki şimdi sen söyle bakalım. Seni benim elimden kim kurtarabilir?'' buyurdular. Gavres ''Bana merhamet et'' dedi. Hazreti Peygamber de ona, sen, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet eder misin, diye sordular. O ise, hayır, fakat sana söz veriyorum ki bundan böyle seninle savaşmayacağım ve seninle savaşanların yanında yer almayacağım, dedi. Gavresten bu sözü alan Hazreti Peygamber onu serbest bıraktı. Arkadaşlarının yanına dönen Gavrest onlara, ben şu anda insanların en hayırlısının yanından geliyorum, dedi.